neyse hatanın hatanı kendinde görerek yaklaşacağız. Ama buna rağmen sadece babamı üzmeyeyim aramız daha kötü olmasın diye caiz olabilir. Bu caiz olabilir ama devamlı değil. Bir türlü ileride ne yapacaksın? Hatanı araştıracaksın. Aynı zamanda kimi arkadaşlar da bu tavrı babasına, annesine ceza olarak yapıyorsa günahtır. Yani çoğu arkadaşlar bunu böyle diyor. Arka Arka planda da ben de onlara ceza vereyim. Nasılsa Evlat sevgisi var. ve Dolayısıyla bunu da onlar kullanarak yapıyorsa günahtır. Bu manaya da gelir yani. İsteseniz istemeseniz de baba, anne için evlatlarını görmemekte bir tür cezadır. Torunlarını göstermemekte bir tür cezadır. Çoğu evlatlarda böyle yapıyorlar. <gülüyor> yani bir cezanın birkaç yönü var ya. Yani. Evet bir anne baba tarafı bir de evlat tarafı. İlkisi de kötüdür. En iyisi nedir? Onlara başvurmamak mümkün mertebe, efendim arayı bozmamak. <gülüyor> Kolay mı? Hanımın varsa onun gönlünü yap. Efendim, anneyin babanın gönlü iki yerde bir olmaz. Bazı anne, anneler de evladım elimden ilin geldi aldı diye kızarmış. Bir de öyle var. Ya... Bilmiyorum sizde böyle problemler var mı? Ama çevremizde oluyor, bizde oluyor. Belki ki herkeste böyle bir problem var diye düşünüyorum. Belki yanılmış olabilirim. Allah razı olsun. Var tabi değil mi? Var var. Evet. Olmaz olur mu? Evet. Allah razı olsun. Başka da bir şey yoksa bir koca eşine benden habersiz dışarı çıkarsan benden boşsun diye bir şart koşarsa bu olay gerçekleşmeden şartını geri alabilir mi? Tabi tabi alabilir şartı geri alma diye bir, bir hak yok ise ne yapılmalı? Hayır var alabilir. Ee, şartı geri almak, şart. Evet şart. Daha iyi burada muhakkak. Geçen bir ay tefsirinde de okuduk. Efendim sahabeden birisi yemin ediyor. Yardım etmeyeceğim diye hayır diyor. Yemininizi bozunuz yardıma devam ediniz. Bu konuda Hazreti Ebu Bekir de bir defasında Hazreti Ayşe yapılan iftirada. da yani yemin etti, bir daha yardım etmeyeceğim diye yine onun yemininden dönmesini Kur'an-ı Kerim ayette emretti. Evet. Yardım Allah. Çünkü yardım insanın kendisine yardımdır. Yani başkasına kızıp da kendi alacağın sevaptan mahrum kalmak akıllıca bir iş değil. Annem üzerimde oklava kırdı. <gülüyor> Annemden çok çektim diyor. <gülüyor> Neler var gördünüz değil mi? Yani olabilir bizde öyle yani hepimizde. Ama annem mecburen unutmak lazım. Evet tabi annedir değil mi? Yoksa büyütürseniz anne e, ilişkiniz bozulur. Anne evlat ilişkisi kalmaz. Keşke olmasa. Belki bu geçmişten olan birçok yanlışlar bizim üzerimizde büyük etkiler yapmakta. Annenin eline sağlık diyor paraladı. <gülüyor> Ayağını öperim. Evet. Anneler ayağı öpülecek. Ama bir de anne var, anne var. Işte. Ayağı öpülecek anneler işte. var. Ama herkese annesi muhakkak iyi şey, göze bakmak lazım. Hocam benim babam ben 7 yaşındayken öldü. 39 yaşında. Annem sinir hastasıydı. Bizleri ısırırdı, döverdi terlikle falan böyle işkence yapardı. Bodurma gitlerdi. Bu zaten biraz da Çocukluktan geliyor, hocam bir insanın yetişme tarzından geliyor ruhani bozuklukları. Ama biz gene de annemiz, babamız öldükten sonra evlenmeyip de çaycılık yaptı, çöpçülük yaptı, temizlikçilik yaptı, onu bunu yaptı, bizlere baktı. Büyüttü, gene dövse de söylese anamızdır, atamızdır. Bizlerin onlara, sahip, ben her annemi gördüğümde ayağının altını öperim. O benim anam. Öldüyse de anam, sevdiyse de anam, kırdıysa da anam. Anam, anam, anam. Anne üzerine bir şiiri olan yok mu? Parola. Anne üzerine şiiri yok mu senin hiç? Şair de var aramızda. Parola mıydı? Kimdi o? Bir şair. Parola dalga geçme Hacer Hanım diyerekten. Tamam mı? Ben böyleyim artık. İster kabul edin, ister kabul etmem. Bu benim işte. Evet. Ya. <gülüyor> Hayli sabahlar herkese. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Aleyküm selam. Hay Yeni Hayli sabahlar <gülüyor> Yeni uyandım. Daha dinliyorum odayı da. Hacer'in sesini duyunca tanıdık bir ses geldi. Baktım ama. E tabii. Hacer. O ismi... O es ismini almazsan ağzına çok sevinirim. Hacer'i Hacer olarak tanıdım. Hacer olarak tanıyorum zaten. Onun için bu link listemde de yoktu. Onun için hayret ettim. Sesini evet, dönünce bir... O zaman listenin o kötü eski miktarı sil parılacığım. Bunlara bu güzellik ekle. Bak daha çok böyle sevaba girersin. Tamam mı kardeşim? Hacer çok mübarek link zaten. Seviyorum ben de Hacer'in ismini. Mübarekse tamam, Allah'a şükür eklersin dostça selamünaleyküm aleyküm selam bu kadar. Arkadaşlar bir söz var sevgi birinin üzerindeki hataları da örtermiş insanlara sevgiyle yaklaşırsak bir insan üzerinde. Ee, çıban bile olsa onu güle güzel bir gül gibi görülmüş. Sevmezse de üzerinde güzel bir bende olsa onu koskoca bir çıban gibi görülmüş. Demek ki insanların bakış açısı çok mühim. Ee, sizin kendi kişiliğinizi gösteren şey sizdeki o hazinedir, o sevgidir. İnsanları severek insanları güzel bir şekilde efendim karşılamak her halükarda ne olmak istediğini olduğu gibi kabul edelim çünkü bu şekilde bakış onu besler o kardeşimizi aramızda barındırır ve diğer Müslümanların arasında güzel bir ortam olmasını sağlamış oluruz zaten insanlar birbirinin hatasını araştırarak bir araya gelseler bir kişi bir arada toplayamazsınız hatasız bir kimse bulamazsınız herkesin öyle ya böyle bir hatası vardır Sevgi yayılması da ancak bunu aşmaya bağlı. Müslümanlar arasındaki sevgi niye yok? Akşam ben biraz dinledim, baktım. Yani gerçekten o kadar bilgiler o, o konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Ama ya başka zamanlar yani öyle oluyor ki çok bilginin olduğu yerde yani sevgi ve muhabbetin, saygının, hoşgörünün sev olduğunu göremedim. Bir yerde demek ki yanlış şeyler yapıyoruz. Yanlış bu yanlışlara karşı dikkat edip sürekli kendi hazinemizin çoğalmasını istiyorsak efendim muhakkak bunlara dikkat edelim. Diğer kardeşlerimizi de efendim, hoşgörüyle karşılayan Peygamberimizin çocuğun eğitiminin kişilik gelişimi için önemli olduğunu buyuruyor. Tabi. Amen. Yani bir ağaç gibi. Gül ağacı. Gül ağacı dikiyorsunuz suyu vermiyorsunuz. şiit Kendiler etrafta efendim ederler. Eee ihtiyacını görmezsen çocuk bu defa hırsızlaşır, hırsızlaşır. Efendim ihtiyacını gördün. Başka nedir? Parasını ver. <gülüyor> Sadece para değil ki, ihtiyaç onların siyatini öğrenmektir. <gülüyor> Siyat olarak onlara arkadaş olup onların ne istediği, ne ihtiyacı olduğunu neye ihtiyacı olduğunu anlamakla ona cevap vermekti. Eminim ar aramızda çok arkadaşlar benim annem babam bu şekilde davranmadı diyecek örnekler çoktur. Çünkü anne babanın işe gitmesi veyahut da erken ölmesi veyahut da şu veya bu yani erken derken çocukların tam ihtiyaç duyduğu zaman gitmesi gibi demek istiyor. E, bu durumda Elbette yarım oluyorlar. Her taraftan bir şeyler almaya çalışıyorlar. Ama için içlerindeki o eksik sevgiyi verebilecek tek annesi vardı, tek babası vardı. O yok. Onu bir türlü bir defa erkek-kadın ilişkilerinde aramaya çalışıyor. Asla kimse kimsenin annesi ve babası olamaz. O sevgiyi de veremez. Ama bu, bu devam edince bu ilişki böyle devam edince bu defa anne-baba ilişkisi oluyor. Karşıdaki bunun farkına varırsa onu suistimal edip kullanıyor ondan sonra aldatıyor veyahut da o kişinin bu efendim ihtiyacını gidermek üzere bir ilişki oluyor sevgi ilişkisi kalmıyor saygı hiç yok demek ki yarım insanı bir tarafını elbette birileri bir türlü dolduruyor ama anne baba gibi doldurmuyor bu defa başka niyetle dolduruyor bu açıdan kişilik kazanımı diye bir şey var o kişi toplumda yetişmiş ama bir görüntü, bir kuru ağaç gibi. Meyvesiz. Hiçbir güzel tarafı yok. Hiçbir topluma katkısı yok. Toplum içerisinde bir efendim, bir çift söyleyecek sözü ve bir maddi manevi katkısı bulunmayan bir topluluk haline, fertler haline getirdikse o toplulukta elbette fayda göremeyiz. Tıp kişinin davranışlarına, davranışlarında günlerin etkili olduğunu belirtiyor. Kişinin davranışlarında günlerin etkili olduğu Günler etki derken günlere e, ile uluhiyet atfetmiş değiliz. Ama insanoğlu bulunduğu toplumdan alışveriş durumundadır. Yani biz dışarı çıkıyoruz, nefes alıyoruz. Teneffüs ettiğimiz havalar ısıdan, soğuktan, sıcaktan etkilenen, hem de çok iyi etkilenen, çok çabuk etkilenen bir varlığız. Bu kadar da büyük donanıma sahibiz. Dolayısıyla Dışarıda bundan tozlar dolayı toz toz halinde demir alıyoruz. Eğer ki teneffüs ettiğimiz o havanın içerisinde demir olmasa insan vücudu bir müddet sonra yani var olan bugün em, e, hayat standartları bir e, yarısı kadar daha azalır. Yani 90-80 yıl ömrü varsa 20-30 yıla düşer. Onun için hastaların ömrünü doktorlar kısa vermişlerdir. İstatistiklere göre. Yani hastaların 40 ya da 50 yaşamı en fazla yaşam diye gösterilir. Çok ağır hastalar. Sebep budur. Demek ki <gülüyor> elbette biz bulunduğumuz gün içerisinde günler içerisinde e, gökyüzünden inen tozlar toz halindeki maddeler, mineraller vitaminler vesaire e, ve de yeryüzünden çıkan e, toz halinde dolaşan balıklarla, ısıyla, soğukla ve tabiat olaylarıyla içli dışlıyız. Bunlardan alışveriş halindeyiz ve elbette bunlardan her gün aynı değil. Her gün farklı farklı enerjiler gökyüzünde dolaşıp Bunları bazen yağmur halinde bazen suyun içerisinde bazen de havanın içerisinde bazen yediklerimizle almaktayız. Ayrıca bir de insanları düşünüyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz ve televizyondaki gördüklerimizle etkilenmekteyiz. Her gün bunlarla haşir olmaktayız ve günler de birbirini bu manada aynı değildir. <gülüyor> Kişinin karakterinin orturmasında anne babadan soydan gelen mi yoksa eğitim mi? İkisi de. Yani benim kitabımda yani tercih söz söz konusu pek fazla değildir. Çünkü varlıkların önce nimet olduğu açısından bakmaya çalışıyorum. Yani her hepsi çok değerlidir. Ama elbet, elbette içinden birisi daha ön plana çıkacaktır. Elbette bunu kabul edeceğiz. Efendim, soy sop madenin esasıdır. Eğitim ise onun tamamlayıcısıdır. Soy sopa sahip insan olursun ama eğitimin eksikse hep eksik kalacaksın. Soy sopu e, karakterine etkiler mi? Elbette etkiler. Çünkü nefes aldıkça yaşarız biz. Efendim, toprağımız tükendi mi, iskeletimiz çürür. Demir tükendi mi, takatımız kalmaz. Uyuklarız, uyuyan varlıklar oluruz. Bunlar hep biri gıdadır. Bu materyaller nasıl doğru ise, gıda olarak bize, bizde şart temel bilgiler ise, bunun gibi e, soy ve temiz soydan gelmiş olmak da bu karakteri özelliklerin esasıdır. Temiz soydan gelmiş olma, soyunuzun temiz kalması, bunun için gayret göstermek, helaldan beslenmek, bunlar işin, efendim, hazine kısmıdır. Hazinen yoksa neyi harcayacaksın? Eğitim bunun tamamlayıcısıdır. Eğitim elbette e, zamanında olması gerekiyor. Zamansız eğitim ya da zamanı geçtikten sonra eğitim bazen külfettir, bazen de geç kalmış yardıma benzer. Her ikisi de zamanında yapılması gereken eğitim olması gerekiyor. Bu açıdan Eğitim de mühim. Kişinin, soy sopunun evet, düzgün kalması. Onun için İslamiyet'te helaldan yiyip içmek, efendim, hatta hamile olduğunda annesi yavrusunu helaldan beslemesi onun geleceğini temel taşlarıdır. Ruh temiz olabilir. Ama beden, onu kötü maddelerle ve de karanlık dünya halinde ise ruh orada Uyuşmazlık yaşayacaktır. Yani çok e, tehlikeli bir mağarada yaşama durumunda olan insana benzer. Sürekli muzdarip ruhlardır onlar. Ruh temizdir ama girmiş olduğu bedenler bir mağara dönemi yaşıyorsa, anlamak için örnek veriyorum, orada elbette muzdarip ruhlar olacaktır. Bazen o bedene tesir edecek, beden dışarıya onu hastalık haline vuracaktır. Onun için ruhsal bunalımların hepsinin arkasında bu uyuş mamazlık vardır. Temizle kirin birbirini kirletmesi söz konusu. Buna alışmada zaman alır. Bazen bunlar göze vurur, bazen gönüle vurur, bazen de bedene vurur. Onun için sağlıklı bedende sağlıklı ruh olur sözü bu manada doğrudur. Kişinin karakterinin oturmasında anne babadan, soydan gelen mi yoksa eğitim mi? sorusuna vereceğimiz katkı olsun diye cevabımız budur. Yok hacı kimse seninle dalga geçmiyor ve de e, senin bu durumundan kimse bu şekilde de düşünmüyor ama sadece soruyorlar. Yani biraz e, yenilik bağımında size sorabilirler. Bu da e, hemen ee, işte bir hoşgörüyle e, karşılaman, senin işini kolaylaştırır. Kardeşlerimiz tabi alışana kadar soracaklar, senden soracaklar, başkasına soracaklar. Bunlar devam ediyor. Bir de bazen imtihandır. Yani acaba bu ciddi mi falan e, şeklinde düşünebilirler. Bunlar hepsi başlangıcın alamettir. Hep başlangıçta bu sorular sana gelecektir. Süt ısınlı akrabanın süt bankası tabirlerini açıklar mısınız? Evet süt aslında aynen e, kandan dolayı akrabalık gibidir. Evet süt bankası bu konu ayrıca bir başlı başına bir konu. İşlememiz lazım başka zaman inşallah. Akrabalık ve süt bankası. Hı -hı. Süt bankası konusu e, birçok tehlikeyi barındırmakta. Eee ekinse Bu şekilde bir e, endüstri oluşup oluşmaması ya da doğru mudur, değil midir? Bunun üzerine Diyanet'ten bir fetvaya bakmak lazım. Yani özellikle e, gerçekten e, bu konuda bir büyük bir araştırmaya ihtiyaç var. Benim tahmin ettiğim kadar bir araştırma var. Bu araştırmada e, buna cevaz vermediler. Yani bazı tehlikelerin olabileceğini, kimliklerin e, birbirine karışabileceği, ve kardeş olanların sonunda birbirlerine evlenme durumunda e, karşılaşabileceği tehlikesini ama bunu tam sağlıklı yaparlarsa e, belki fayda görülebilir. Muhakkak bu konuda çok titiz olmak lazım. Kimliklerin unutulmaması veyahut da efendim e, kim, kimin sütünü emiyorsunuz Efendim bu manada çocuğunu kimin sütüyle beslediniz? Evet Hocam teori, pratik, yaşam çok farklıdır. Teoride iyi niyet doğruları anlatılmaya çalışırken ama pratikte çok daha farklı hata. Evet. Aynen. Aynen aynen. Allah razı olsun. Yani bizim şu anda elbette söyleyerek, söylerken de ses tonumuzdan konuşurken, insanlara muamele ederken yine aynı şekilde dikkat etmemiz lazım kendin önce güzel şeyi yaşa ki kendin öyle davran insanlara ki diğer insanlar da onu ciddiye alsın eğer bir şeyi sen kendin yaşarsan başkaları da onun sende yakıştığını görecektir senin bu yaptığın güzellikleri efendim başardığın düzelmeleri diğer insanlar senin üzerinde gördükçe sana bu işi artık bu halletti bu becerdi buna yakışıyor dediği andan itibaren rahatlarsın diğer insanlar bu gözle bakar ama amacımız bu değil amacımız öncelikle Allah için yapmak istediğimizi yapmaktır ve Allah için yaptığımız her işte Allah bize yardım eder Allah'ım elimden tut benim elimden tut sensin benim elimden tut senden başkasına güvenmiyorum Allah'ım insanlara da güveniriz bir yere kadar ama asla Allah'a güvendiğin gibi insanlara güvenme Aynen. Ha ne güzel. niyetine aldığın, aldığın, aldığımız her ne kadar güzel şeyler varsa, güzellikler varsa muhakkak Allah yardımcımız olur. Allah'a güvenmek. Allah'a güvenmek yani sonsuz güçtür. Sonsuz güce güvenmek yani güçsüz olmaz. Bir insan sonsuz güce güvenirse korkma gitsin. O adam başarılı yani. yani. Sonsuz gücümüz Rabbimizdir. Allah'ımızdır. Ondan sonrası diğer insanlar hepsi bize sebeptir geçici faydası vardır. Bunların hepsi de elbette insanlarsız olmuyor. Allah insanı insana kardeş diye yaratmış. Yardım olsun diye yaratmış. İnsanı insanı efendim benzer yaratmış. İnsan insana tamamlayıcısı olarak yaratmış. Kadın erkek için öyle. Toplumda fertte aile yaratmış. Birbirlerine benzerler üzerinde ortak taraflar kurumuş. Farklılar üzerinden efendim ortak taraflar kurmuş ve dolayısıyla gerek benzeşler gerekse farklılıklar da güzeldir. Hepsi güzeldir. Eğer Allah size bir günlüğüne bütün kainatın kainatın efendim, idaresini verseydi ne yapardınız sorusuna <gülüyor> onun yaptığının aynısını yapardım diye cevap vermek belki güzeldir. En güzeli de çünkü kainat o kadar sistemli, güzel eksiksiz yaratılmış ki ona yeter ki güzel gözüyle bakabilesin. Ama bozukluk benim gözdeyse, düşüncemdeyse, kalbimdeyse <gülüyor> eksikliği çok bulursun. Çok vardır yeryüzünde eksiklik. Bakarım çünkü benim gözüm kaymış. Gözüme perde inmiş. Kalbim sıkıntı çekiyor. ve Kalbim kararmışsa işte o zaman dünyayı hep eğri büğrü ve tehlikeli görür Buyurun. Hocam bir söz şey sorabilir miyim? Buyur. Evimde rahat hani dışarı çıkmadan yani harama bakmadan yani veya haramdan bildim beni görmeden saçımı açıp kendime bakmam, çocuğuma, evime yani güzel gözükmek istemem. Sizce normal midir? Yoksa evin içinde de aynı şekilde dışarıda olduğum gibi her yerini kapadık da daha mı iyi? Yani evimde rahat olabilir miyim? Onu merak ediyorum. Tabi tabi. Evinizde şu anda nasıl uygun görüyorsanız o şekilde. Müslüman dışarıdır. Onu da yapamıyorsanız ona göre. Devam, Yok dışarıda yapacağım. Başladım hocam. Başladım hocam. Sadece girdiğim iş yeri daha e, tam belli değil ama girdiğim iş yerinde burada dört tane terörist e, yakalandı. Amerika'da aha, aha. biliyorsunuz evet, haberiniz dedi. var herhalde. O yüzden evet. e, çocuğum bana dedi ki anne sakın Müslüman olduğunu kimseye söyleme. İşi almayabilirler <gülüyor> seni dedi. Ve de tamam, Tabii, saçımı kapatmasam da iş görüşmesi giderken e, uzun kollu evet. bluz giymeyi veyahut da uzun kollu daha, daha uzun kollu giymeyi ediyorum. Ben sadece merak edeyim elimde rahat olabilir miyim? Yani elimde saçımı açıp da ondan sonra istediğim gibi pijamalarımı giyip rahat edebilir miyim? Onu merak ediyorum ben. Tamam. Şimdi evinizde birinci cevaz vardır ancak yani ev, ev, evinizde sizin görmediğiniz varlıklar da var. Mümkün mertebe çok fazla açılmamak lazım. Amerika ediyorsun seni. Allah Amerika'dan. razı olsun. Evet. <gülüyor> Amerika'da şu anda yabancı düşmanlığı çok. Avrupa'da çoğaldı. Gitgide çoğalıyor. <gülüyor> Allah yar ve yardımcınız olsun. Kolay değil. İslamiyet'i yaşamak bu devirde elbette kolay değil. Yani birçok keramet göstermekten daha iyidir. Bu devirde Müslümanca yaşamak. <gülüyor> Merkel oyunu kaybetti mi? Berlin'de seçim vardı değil mi? Senince? Berlin'de miydi? Yani çok şükür diyorsan kim kazandı? Kim kazandı? SPD mi? Sanki SPD ondan çok iyi. Amerika evet kaybetti. Kim ben bakmadım bugün bakayım bakalım bir. Ya, evet seçim vardı ben de çok merak ediyordum. Acaba e, ne olacak? Çünkü Amerika'nın büyük oy kaybı söz konusu diyorlardı. <gülüyor> Espede kazanırlar mı? Hmm. Berlin'de. Berlin'de Espede zaten var da Merkli daha iyice kazan Önceki seçime göre Peygamberimiz dindar bir eş seçmemizin daha uygun olacağını söylüyor. Peki dindar bir eş seçmenizin özellikle bu zamanda bize kazandıracakları ve dindar olmayan bir eşin zararlarını neler neler, ne olabilir? Eyvah! Ya mübarek! Başlı başına bir konu açıyorsun. Bir Sabahlara kadar konuş. Akşamlara kadar konuş. Tabii ki. Efendim, dindar bir eş. Dindar bir eş. Önce dindar nedir? Onun üzerine konuşmak lazım. Dindar kimdir? Her örtünen dindar mı? Görünümde örtülmüş ama işte. Ama örtülmüş ve dindar ise tabii ki bunu tercih ederiz. İşte dindardan ne anlıyoruz? Din nedir? Din, e, Allah var olduğuna inanmak ve kendisinin yaratıcısı olduğuna inanmak o yaratanı da borçlu olduğunu yani hayatını varlıklarını, sevdiklerini bütün varlıkları e, o verdi ve de onun verdiği nimetleri kullandığını düşünerek sürekli ona borçlu olduğunu düşünmek. Din, din budur. Dindar da bu düşünce sahibi insandır. Yani neyi gördü, ne yedi, neyi içti, nefesten tutun da bedava olandan tutun da, parayla ödedikleri, alın teriyle kazandıkları dahi Allah'ın bir emanetidir. Ona öyle muamele etmek ve de bu ilişki böylece balıklarda Allah'ı görebilme ilişkisidir. Dindar budur. Böyle düşünceye sahip insanlar da İnsan değeri vardır efendim. Diğer insanlar değerlidir onun gözünde. Bütün varlıklar değerlidir. Çünkü Allah'ın nimetidir onlar. Allah'ın varlıklarıdır. Allah'ın yarattığı varlıklardır. Onunla, onu, onun onu onun için sürekli onun gözünde bu değer yüksek seviyededir. <gülüyor> efendim bu değerli olan varlıklara nasıl davranacak? İşte bunun adı da dindir. Yani nasıl davranacağını Kur'an'da, hadiste, kitapta anlatıyor. Ona göre davranacağız. Buna da şeriat denir. Peki dindar bir eş seçmenizle özellikle bu zamanda bize kazandıracakların neler? Çok şey. E, dindar ise kafan rahattır. Benim hanım zaten dindar. Efendim başkasıyla ilişkisi olmaz. Benim hakkıma tecavüz etmez. Efendim başkasının hakkına tecavüz etmez. Şeklinde. Onun için şimdi Kendisi tam dindar değil ama diyor ki ben dindarla evlenmek istiyorum. Niye? Çünkü ben de onunla birlikte düzelmek istiyorum. Ben de onunla birlikte hacca gitmek istiyorum. Ben de onunla birlikte şöyle şöyle şöyle. Böyle bunu seçenler var. Çok zengin insanlar var. hep kasalarında parayla ilgili olunca dindar adamı kasaya geçmesini ister. Kimse hırsızın kasada olması istemez. Hani bir hikayedir anlatılır. Bir gün camide halılar çalınmış. Ayakkabılar çalınıyor. Sürekli bir hırsız dadanmış ama bulamıyorlar. Eskiden kameram var. Nihayet demişler ki ya işte en güvenilir bir adamı koyalım. Ee, caminin halıların çalınmasın. Koymuşlar. yine çalınıyormuş. Sonra demişler ki en güvenilmeyen hırsızın birini bulalım. Onu camiye koyalım. Ondan sonra da bakalım camide hırsız Demek ki insanlar sürekli bu gibi hikayelerde de görüldüğü gibi yani en güvendiği yere en güvenilir insanları koymak istiyor. En güvenilir insanları koymak onun için sen eş olarak seçtiğin insanları ne yapacaksın? En güvenilen insan olarak seçeceksin. Bunun faydaları güven meselesinde, sevgi meselesinde efendim çocukların yetişmesi konusunda ya ileride onlardan bir meydana gelen Çocuklarımız olacak. Bu çocuklarımızı e, elbette anne ve babanın e, genlerini taşıyor, taşıyacak. Dolayısıyla onlardan meydana gelen çocuklar senin ciğer parın, e, senin bir e, devamın. Bu açıdan aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. <gülüyor> Çok muyum? Zararı da o kadar fazla. Ama e, tabi. E, dindar olmayıp da daha sonra bunu kabul ediyorsa dindar olmayı kabul ediyorsa e, onu da büyük sevap yani çoğu insanlar vardır hayatında bir defa hata etmiştir sonra da o hatayı düzeltmek için fırsat kolluyordur böylelikle sana bunu anlattıysa güven veriyorsa onlarla da evlenmek caizdir Efendim, <gülüyor> konu döndü dolaştı yine evlenmeye geldi birden Ondan birileri gülüyor bakıyorum da Konu buraya geldi diye mi gülüyorsunuz Yoksa ne için artık Evet Allah razı olsun Bugünlük bu kadarla yetirelim mi İnşallah gerisini size bırakayım Sabah sabah beraber olduk Güzel sohbetler Dualar ettik İnşallah bunu bu havayı böylece Devam ettirirsiniz Ben sonra dinlemeye çekideyim Efendim gülümser halim gelince Biz de şeyi konuşmayı kestik herhalde bundan sonrasında siz beraber devam edin. <gülüyor> Niye ki değil mi? Niye? İnsan ilişkilerine yön veren sözler diye e, bir derleme kitap e, elimde bunun üzerinde yani insan ilişkileri üzerine e, arkadaş edinmek, sevgi edin, e, veyahut da insan ilişkileriyle ilgili e, birçok şeyi anlayabilirim ulanırım ben ben gelince niye bitiriyorsunuz ki